ve hayrül Hadi hüdî Muhammedin sallallahu aleyhi ve âli ve sellem ve şerrü'l umûr muhdesâtuhâ ve kullu muhdesetin bid'a ve Biz Kitabul el-Vecîz fi akîdeti's-selafis-sâlih selef-i sâlihin akîdesi kitabının e, devamındayız bugün 6. derste İmanın birinci asıl ehl-i sünnete göre iman. İmanın rükunları nedir? Altı tanedir. Beş tanesini işledik. Allah'a iman, kitaplara iman, melekleri iman, Resullara iman, ahiret gününe iman. Bugün altıncı şerteyiz. O da nedir? Kaza ve kader. Nedendir? Allah'tandır. Bunu açıklayacağız. Bu da çok önemli meseledir. O kader önemlidir ki bütün insanların bütün insanların imanı bunun üzerine bağlıdır. Kaza ve kader. Çünkü kaza ve kadere iman eden bütün hayatı boyunca düzgün bir Allah'ın istediği gibi bir yaşamda olur. Onun haricinde kapkaranlık bir yaşama girer. Kaza ve kader. Ahmet sen okuyorsan biraz yakın gelmen lazım aslında. Yo, şuraya gelsen yer değişen. Evet. Şimdi aynen adetimizdeki gibi Arkadaş Türkçe metinden okuyacak. Ondan sonra biz şey yapacağız. Kadere iman. Ehli sünnet vel cemaat her hayır ve şerrin Allah'ın kazası ve kaderi ile meydana geldiğine ve Allah'ın dilediği şeyi yaptığına inanırlar. Her şey onun iradesine bağlıdır. Hiçbir şey onun meşiyetini, dilemesini ve tedbirinin, tasarrufunun dışına çıkamaz. O olmuş ve olacak her şeyi olmadan önce ezelden beri bilir. Ezeli ilmine uygun olarak ve hikmeti gereğince meydana gelecek olan şeylerin kaderlerini belirler. Ne zaman, nerede,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 Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O'dur. Şüphesiz biz her şeyi bir kadere göre yarattık. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek yazılmış bir kaderdir. Evet. İman kadere iman altıncı rüçhündür. Rüçhün dediği nedir? Asastır. Asas nedir? Olmasa olmazdır. Kadere iman etmedikçe bizim imanımız tamam olmaz, eksik olur. Eksik olduğunda ne olur? Mumin olamayız. Yerine göre İslam'dan bile dışarı çıkarız. Kadere iman etmezsak Kader nedir? Kader Allah'ın tekdir ettiği meselelerdir. Bu konuda Allah subhanehu teala ilk önce dünyayı yarattıktan sonra ilk yarattığı ne olmuş? Kalemi yaratmış. Kaleme demiş yaz. Ne yazayım ey Rabbim demiş. Bütün olacağıları sonuna kadar yaz. Yani dünya nereden başladı, nerede bitiyor? Allahu Teala bunu kaleme emretmiş, hepsi takdir olunmuş. Hepsi yazılmış. Yazıldıktan sonra yazıldıktan sonra Allah Teala dünyayı yaratıyor, insanları yaratıyor, cinleri yaratıyor, bütün varlıkları yaratıyor. Bu da nasıl oluyor? Allah'ın istediğine göre oluyor. Ve mâ İlla en yaşa Allahu Rabbil Allah Rabbil Alemin Dünya Allah'ın istediğine göre olur. Kadere iman budur. Mutlak. Ama bunda detaylar var. Şimdi bu ana çizgisiyle kader. Allah subhanehu ve teala dünyayı yaratmış. Kaderini de böyle koymuş. Bunun içinde detaylar var. Biz mümin olarak buna inanmamız lazım. Kader Allah'ın istediği gibi dünya çünkü o yaratıcıdır. Ne yaptığını kimse soramaz. Ama kim sorguya çekilir? Yaratanlar. İster cin olsun, ister ins olsun, ister hayvan olsun, ne olursa olsun bir tane yaratı, yaratılmış ise sorguya çekilir. Bu dünyada Allah Teala hariç, yaratan hariç bütün şeyler nedir? Yaratılmıştır. Her şey sorguya çekilir allah Teala dünyayı yarattığı için kendisi de kaderini çizmiş. Bu kaderdi. Tabi bunun içinde detaylar var. Bulara ineceğiz. Burada müellif çok güzel bir özetleme yazmış. Ehl-i Sünnet'in özetlemesi. Bu özetlemeyi arkadaş okudu. Asıl da bunu anlasak biz bütün kaderi anlamış oluruz. Ama bunu anlamak için biz burada ders yapıyoruz. Bu detayları açmamız lazım biraz. Aşama aşama insanlar anlasın. Anladıktan sonra biz bir ehli sünnet olarak kadere iman ederiz. O zaman da 6. rükünü yerine getiririz. imanımızın. imanımız mükemmel bir şekilde olur. Çetrefilden kurtarırız. Ama bu kader meselesini biz anlamasak ihtilafa düşeriz. Ehli sünnet elhamdülillah 1400 seneden beri Resulullah vefat ettikten sonra Ehli Sünnet'in ilk imamı kimdir? Hazret Ebubekir radıyallahu anh. O günden bugüne kadar kader beylahı bambayaz parlıyor, ellerden düşmüyor. Bugüne kadar bize öyle gelmiş. Onun için 1400 senedir Hazret Ebubekir'den bu zamana kadar hiç Ehli Sünnet ne alimlerinde ne avamında Düşlenen kader meselesinin inancını yaşayan insanlarda çetrefil olmamış. Hiçbir çetrefile düşmemişler. Her zaman hakkıyla kaderi anladıkları için alimlerimiz bize kaderi çok güzel bir şekilde anlattığı için o da bizim ehli sünnet meselesinde hiç kaderde müşkület olmamış. Müşkület kimlerde olmuş? Ehli sünnet çizgisinden çıkmışlar, diğer fikirlere kapılmışlar. Ondan sonra kitabı sünneti dini, şeriatı, hayatı, musibeti, müşkületi çetrefil görmüşler. Ama mümin insan hakkıyla ehli sünnete göre mümin insan hiçbir şeyi müşkület görmemiş. Çünkü Allah'ın dininde ne var? Her şey birbirini tamamlar. Akide akide nedir? Bir tablo gibidir. Ne var içinde? Kareler var içinde. Bunlar da nedir? akidenin detaylı meseleleridir Çiviz ya işleyeceğiz bunları iman meselesidir, vaid vel vaid meselesidir e, küfür meselesidir, bunlar nedir hepsi bir tablodur o karenin içinde bu tabloları, bu kareleri anlamasak, birbirlerinin yanına düz düzmesek akide meselesini anlamak evet. zor olur onun için ehl-i sünnetin bütün meselelerinde, akide meselelerinde bu tablolar çok güzel bir şekilde düzülmüş. Hiçbir meselede çetrefilleri yoktur. Onun için 1400 senedir Ehl-i Sünnet akidesi Resulullah'tan bize olduğu gibi ulaşmış. Birinci kuşak nasıl yaşamış ise saadet içinde ki adı da en güzel Türk toplumu vermiş onun adını Asr-ı Saadet. Bugüne kadar bir tane Ehl-i Sünnetin inancını yaşıyorsa o Asr-ı Saadet'in uzantısıdır hakkıyla yaşıyorsa o asr-ı saadetteki gibi nedir? Aynı mutluluğu yaşıyor. Bugün de nasıl hocam diyesin asr-ı saadette biz yaşamış ol olabiliyoruz. İşte fakirlik bilmem ne. Bunlar hepsi neye bağlıdır? Kaderin anlamasına bağlıdır. O zaman da fakirlik vardır. Aczlık vardır. Ama mutlu insanlar idiler. Neden? Kadere inanmışlar. Allah ne yazmışsa alnımızda onu görürüz. Bunu bizim yaşlı nenelerimiz de diyor. Fıtrat selim olsa Allah'ın yazdığını görürüz. Burada müellif çok güzel söylemiş. Demiş kader nedir? Kader odur ki kesin, tereddütsüz, şüphesiz neye inanmak lazım? Bu kavimde her ve şer Allah'tandır. Bu kavünde bir xergi olsa, hukubulsa bir şer Allah'ın emri ilendir. Şimdi bu detaylarıdır. Bundan sonra biz kurallar var. Bu kuralları anlamadıkça biz kader meselesini anlamayız. Ondan dolayı bu meseleleri, bu kuralları iyi anlamamışlar. Diğer fırkalar ihtilafa düşmüşler, ayetleri birbirine vurmuşlar. Ama ehli sünnet çok güzel çözmüş bunu. Kaderin hayrı şerrı bu kavunde nedendir? Allahu Teala'dendir. Allah nedir? Allahu Teala her şeye kadirdir, muktedirdir. İstediğini istediği yerde yapar. Bir şeye ne der? Kun fe Ol olur. Allah olmadan önce olsa, ve olduktan sonra nasıl olur, nasıl biter onu bilir. Her şeyi Allahu Teala en güzel şekilde bilir. Bu, mutlak kaderin, inan, kadere inanmanın bu temel esasıdır. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Ondan sonra detaylara geçeriz. Allah-u Teala dedi, her şeyi istediğini eder. Hiç kimse onu sorguya çekemez. Ama Allah-u Teala her şeyi sorguya çekebilir. Bu kevünü Allah-u Teala yaratmadan önce, yaratmadan önce bütün varlıkları yaratmış e, ya, kaderlerini yazmış ve bunları yaratacak ve bunlar nasıl fiil yapacaklar onu da bilmiş ona göre de sonunu bitirmiş bu işte kaderin sır anlamak meselesidir sırrını anlamak meselesidir allah Teala bir insanı yaratmadan önce yaratır o, khayri, şerri seçer. Onu da bilir yaratmadan önce. Bunu yaratsam, Rabbil Alemin, bunu yaratsam, neyi seçer, onu Allah-u Teala bilir. Onu bildikten sonra, o adamın levh-i mehfuzda kaleme demiş, dünyayı yarattığında, yaz. Dünyanın başlangıcından sonuna kadar, ne kadar milyarlarca insanlar gelmişse, hepsini allah Teala, Kaderini çizmiş, levh-i mahfuzda yazmış. Kader nedir? Kader, levh-i mahfuzdaki kitapta yazılan dünyanın başından bitimine kadar meselelerdir. Bu Allah'ın kaderidir. Biz buna ne inanıyoruz? Levh-i mahfuzdaki kitaba biz inanıyoruz. Zaten levh-i mahfuzda kitap, levh-i mahfuza inanmak, ehl sünnetin bir itikadi inanç meselesidir. Bunu işlemiştik. Ehl-i sünnet inanıyor. Levh-i mahfuzda allah Teala dünyanın kaderini yaratmış. Dünya olmadan yazmış dünya bitene kadar. Dünyanın sonu nedir? İçidir. Ebedi hayatın sonu içidir. Üçüncü yoktur. Ara yeri yoktur. Yen yani cennet var. Ebedi hayat. Yen yani cehennem var. Ebedi hayat. Üçüncüsü yoktur. allah Teala dünyanı yaratmadan cennetlileri Yazmış, cehennemlerleri de yazmış orada. Küçük detaylara kadar insanın levh-i mahfuzda kaderinde yazılıdır. Bak bugün bu dersi yapacağız burada. Kaderde yazılıdır. Bugün sen bu yemeği yiyeceksin. Bu kaderde yazılıdır. Bütün harekelerimiz, en ufak meselelerimiz kaderde yazılıdır. Bugün sen, bugün rızkın bu kadardır, bu kadar kuruştur, bu kadardır. Bugün buradan borç alırsın, oradan verirsin. Hepsi kaderde yazılıdır. Buna bir mümin olarak biz inanacağız. Kaderimiz değişilmez. Allah hepsini yazmış. Bunu bilmemiz lazım. Bu kaderdir. Özetçe, diyor ki, kader Allah'ın bir neyidir? İlmidir. O de nedir? Sırdır. Kimse bilmez o ilmi. Sadece Allah bilir. Kader meselesini. Hiç kimse bilmez. Kalem onu yazmış. Ne zaman yazmış? Dünyayı allah Teala yarattığında. Bu ayette Allah-u Teala Ahzab surası 38'de سُنَّتَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ min مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allah'ın emri nedir? قَدَرًا مَقْدُورًا Kader nedir? Miktarı bilinmiş, ölçüsü bilinmiş. Her şey miktarla. Kader nedir? Bu kadar su dolmuş bardağı diyoruz. O ölçüdür yani. Her şeyin ölçüsü levh-i mahfuz'da yazılıdır. Aden zeya yazılıdır. Her şey kaderden olmuş. Bu dünya abes değil. Allah Teala her şey, şey dünyaya abes yaratmamış. Ne yaratmış dedik? Kendisine ibadet olsun. Her insanın da kaderini A'dan Z'ye yazmıştı. Nedir Allah Teala? Ve kana emrul lahi kadaran Allah'ın emri mukadder bir kaderden olunmuş. Takdir edilmiş. İşte bu arkadaşı siyah yaratacak, o arkadaşı beyaz yaratacak, bu kulunu böyle yaratacak, bu kulunu böyle yaratacak, hepsi kaderdir. Hiç kimse kaderine karşı gelemez. Yani şimdi ben Allah Teala yaratırken Çocukluğumdan ölümüne ölümme kadar Allah-u Teala biliyor. Ben nasıl yaşarım, kaç para kazanırım, ne iman ederim, neyin üzerine ölürüm? Allah-u Teala bunu biliyor. Bu mutlak kaderin ilmi kimdedir? Sadece Allah-u Teala bilir. Levhi mahfuzu kim bilir? Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Levhi mahfuzda bu dünyanın her şeyi yazılıdır. Her şeyi yazılıdır. Evet. Diğer ayette ne diyor? وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا allah Teala her şeyi yarattı. Yarattıktan da sonra her şeye ölçüsünde kaderle yarattı. Kader verdi onu. Kulle şey. allah Teala haric yaratan her şey kulledir. Allah'tan haric bütün şeyi allah Teala yaratmış, kaderiyle yaratmış. E şimdi arkadaşlar biz bunu alsak yani biz bilimsel derse istemiyoruz girelim. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani güneş diyorlar kaç mesafedir yerden uzaktır? Bilmem kaç ışık ölçüsüyle bu kadar ışık ölçüsü yerden uzaktır. Bir santimetre o güneşin mesafesi aşağı gelse, yukarı gelse hayat olmaz yerde Bir santimetre. Aşağı gelse yakar, yukarı geçse donar. Ne kaderdir? Nümere tutmayacak kader trilyonlar kat trilyonlar kader bizden uzaktır metreyle ölçsak. Ama ışık ölçüsü var. O onun için e, bir santimetre oynasa yerinden dünyanın düzeni bozulurdu. Bu nedir? Allah Teala yaratırken kaderden yaratmış ay, yıldızlar hepsi kaderdir. İnsan allah Teala ayette diyor nefsinize bakmaz mısınız? İbret alın. İnsan kendisini nefsine baksa girin internete her şey bilir. Tübbi yerlerde işte insan ordanlar nasıl çalışıyor? Görüyorsun her şey kaderden olmuş. Millimetre. Nasıl çalışıyor bu? Her şey allah Teala ne yapmış? Kaderde yapmış. İnce kaderdendir. Şimdi biz bunu daha iyi anlıyoruz. Ben diyorum her zaman sahabe bizden üstün, üstün ima, imanlıdır. Neden? Çok şeye iman etmiş, o zaman da o akıl, o şeyi, meseleyi e, kapsamazdır. Zordur. Ama biz anlıyoruz. Biz anlıyoruz. Neden? İlim daha fazla olmuş. Onun için bizim imanımız daha artması lazım. Daha mutlak iman olması lazım bizde. Neden? Neden? Çünkü biz görüyoruz Allah'ın hikmetlerini. Hikmetler ilim tecelli etmiş. O zaman da denizin dibinde bir bedevi Arap ne bilirdi kumsal sahrada yani, e, 1400 sene önce ilim olmadan ne bilirdi denizin altında bunlar bu, bu türlü çeşitli hayvanlar var, canlılar var, tatlı su var, tuzlu su var bunlar nereden bilirdi? Ama mutlak inanmıştır buna. Ay'dan bahsediyor şeyler ayın e, menazilinden e, güneşten yıldızlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim e, bunları ne biliyordu? Bu da bir mucizedir. Resulullah'ın mucizedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem batılların dediği gibi şeye e, kendisi liderliğe kendisini davet etseydi niye yerden gökten bahsediyordu değil mi? Yeni liderlikten bahsederdir. Tarihten bahsederdir. kendisinin nasıl üzelsin ama o zaman da öyle ilmi meselelerden bahsetmiş ki, bugün zor anlıyoruz onları. Hele birçok ilim de var bulunmamış. Bizden sonra gelenler bulurlar onu. E bunlar hepsi neyle yazılmış? Kaderen mekdura. ayette geçtiği gibi. Tabi birçok ayet var ama bir bir kısmını burada almış muallif. Kullu şeyin halaknahu bi kader. Her şeyi biz ölçüyle yarattık. Hebes değil yani. Hebes değil insana bak ölçüyle yaratılmış her şeyi burada 20-30-40 tane oturmuşuz bu İstanbul'da 20 milyon insan var hepsini düzsen yan yana hiçbirisi birbirine benzemez değil mi? hepsimizin aynen iki gözümüz var iki kaşımız var bir burun bir ağzımız var ama hiç kimse birbirine benzemez basamaklar hiçbirisi birbirini tutmaz yer üzerinde milyarlarca insanlar her şeyi Allah ne yapmış? Kaderle yaratmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne buyuruyor? La yu'minu abdun hatta yu'minu bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah. Bir mümin, bir kulun imanı tamam olmaz. İman sahibi olmaz. Hatta kaderin hayri ve şerri Allah'tandır. Buna inanması lazım. Her şey Allah'tandır. Her şey Allah'tan gelir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor demeyin lev. Lev nedir? Keşke. Böyle olsaydı. Bu şeytandandır. Her şey kaderdir. Ne diyersin? قَدَّرَ اللّٰهُمَ شَافِعَلْ Allah böyle takdir etmiş, böyle oldu. Demeyeceksin. böyle yapsaydın böyle olurdu. Bu şeytanın şeytandandır. Şeytanın yolunu açar. Kadere imanı zayıf olan bunu ağzına alır. Ben böyle yapmasaydım böyle olurdu. Bu şeytandandır. Onun için kader, heyri ve şerri. Hatta bir hassas nokta var. Bunu birçok Müslüman içine düşür anlamıyor. Yani bir tane aramızda bakıyorsun zengin oluyor. Yani Allah buna camal vermiş. Yani camal vermiş. Ha? İnsanlar buna hasedet yapıyorlar. Niye bu allah Teala buna verdi, bana vermedi? Bunu dedikse, anlamı gelirsen kadere inanmamışsın. Allah onu vermiş, sen değil. Değil mi? Allah kaderi her şeyi dağıttın diyor kaderle. Senin kaderin böyle vermiş, onun kaderin böyle vermiş. En iyisini kim bilir? Allah Teala bilir. Belki ben o on verseydi bozulurdum ama Allah sekiz vermiş. Ben her rayında gidiyorum. Belki arkadaşa on ver... Sekiz verseydi bozulurdu, on vermiş ona. Her şey kaderdendir. Onun için alimler diyorlar hasadetli insan kaderi, imanı zayıftır. Hatta Allah kurusun, hasadet insanı kifre de götürebilir. Eğer kadere karşı gelsen. Değil mi? Bu içimizde var, hepimiz görüyoruz. Bu toplumda da var. Adam böyle hasadet ediyor. Niye buna vermiş, bana vermedi Rabbil Amin? Haşa Bunu dedin, anlamıyla dedin, insan çifre gider. Allah kurusun. Evet, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, وَحَتَّ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتُ أَهُمْ Ona isabet eden bir mesele hata etmez. Allah onu kaderde yazmışsa yüz tedbir alsan o musibet başına gelir. O olay senin başına gelir. olay da değilse Allah yazmışsa seni zengin edecek sen zengin olursun, ister seni mahpushaneye koysolar. Ve tersine ve ma aktahu lem yekun yusibhu. Eğer o mesela sen yürüyorsun bir taş düştü Hemen sen yürüdün o arkanın arkandan düştü ya dersin biraz önce şey olsaydım dünya senin için plan kursa sen orada ölmeyeceksin bamba kuysa senin için ne tuzak kuysa Allah senin rızkını yazmışsa dünyada hiç kimse önüne çıkamaz onun için Resulullah İbni Abbas'a vasiyetinde diyor ki bu dünya hepsi toplansa Allah'ın yazdığını kimse bozamaz işte şimdi burada tecelli ediyoruz biz kadere niye iman çok önemlidir. Muminin hakikaten hayatı kadere bağlıdır. Kadere hakkıyla inanıyorsa mutluluğun anahtarı elindedir. Kadere hakkıyla inanmıyorsa anahtarı kaybetmiş olur. Bu hayatın içinde ne olur? Yıkılıp gider, kaybolur gider. Neden? Çünkü kadere inanmak Hayatın sırrını anahtarıdır. Her şeyi Allah'ın rızası için teslim etsen ne olur? Hayatın mutlu olur. Her şey Allah'tan gelmiş. Ama bu değil biliyorsunuz. Her şey kaderdendir. Ben artık yazılmışsa bugün rızkım gelir. Allah Teala bunlara yine geleceğiz şimdi. Allah Teala sebep yaratmış. Sebep aldıktan sonra kadere inanırsın. Allah Teala zembilden, havadan yemek indirmez, rızkını indirmez. Sen Zembilini alırsın eline. Bismillah sabah erken işe çıkarsın. Ondan sonra Allah rızkını verir. Sen yerinde otururken rızkın gelmez. Bu kadere bu aynı iş maalesef bazı fırkada da var. Bu yanlıştır. Bu insanı dalalata götürür. Bilirsiniz Hz. Ömer bir gün geliyor. Hep geldiğinde camide 5-6 tane görüyor. Namaz kılıyor. Bir gün dikkatin çekiyor. Çağırıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? İşte namaz kılıp ibadet ediyoruz. E ne zaman çalışırsınız, ne yürüsünüz, çoluk çocuğunuz, ne yürüsünüz? İşte ona, o bu bize bakıyor. Biz ibadete kendimiz vermiş, Verin sopamı diyelim. Bir sopa çeker gülere. Bir daha ferz namazı haricinde camide görsem sizi döverim sizi. Demiş. Gidin çoluk çocuğunuzun rızkını kazanın. Allah zembilden havadan rızık indirmez. Anladın mı? Her şeyin yolu var. Onuç biz çaba göstereceğiz, gerisi kaderin yanacağız. Ona da geleceğiz inşallah. Evet. O bir paragraf. Hadi sokmut olacağım. Peygamber aleyhi sellem, şöyle buyurmuştu. Ben ettim, sen ol. Bir kimse kadere hayrı ile şerri ile Allah'tan geldiğine iman etmedikçe kendisine gelen, kendisine gelip isabet eden bir şeyin başına gelmemesinin, gelmemesinin imkansız olduğunu başına gelmeyen bir şeyin de kendisine isabet etmesinin imkansız olduğunu bilmedikçe mümin olamaz. Evet, bunu açıkladık. Şimdi devam edelim. ehl Ehli sünnet vel cemaat der ki, kadere iman ancak dört hususla tamam olur. Bunlara kaderin mertebeleri veya rükunları denilir. Bunlar kader meselesini anlamanın giriş kısmıdır. Kadere iman onun rükünlerinin tamamını yerine getirmedikçe eksik kalır. Çünkü bunlar birbirine bağlı, birbirlerine bağlıdır. Bunların hepsini kabul eden kimsenin kadere imanı tamam olur. Bunlardan birisini eksik bırakan veya inkar eden kimsenin kadere imanı kusurludur. Evet, şimdi biz imanı anlamak için dedik imanın ehl-i sünnete göre altı neyi var? Şerti var. Olması olmaz. Nasıl İslam'ın beş şartı var? Sen Müslüman olmaya geldin, İslam'ı kabul ettin, beş tane şart koşacağız. Nedir i̇şte İslam'ın şartları? Şahadet getirirsin. Kelime-i Tevhid. Allah birdir, şeriki yoktur. Ondan başka hak ilaka yoktur. Muhammed de onun elçisidir. Onun emirlerini bize kim getirmiş? Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bu birinci. İkinci namaz kılacaksın. Üçüncü, oruç tutacaksın. Dördüncü, zekat vereceksin. Beşinci, imkanın oldu hacı gideceksin. Bunları kabul ediyorsun. Evet kabul ediyorum. Sen e, Müslümansın. Bu birinci aşamadır. İkinci aşama nedir? İslam'da, İslam dininde. Bu sen Müslüman oldun. Bir de im, im, ehli iman olacaksın. Ehli iman olmak için ne lazım? Altı tane şart lazım. Bunları da kalbinde inanıp yaşayacaksın. Nedir birincisi dedik? Allah'a iman. Allah'a iman dediğimiz nedir? Allah'a iman nedir dedik? Allah'ın bütün itikadi meselelerine iman. Allah'ın varlığına, tevhidlerine, rububiyetine, ölübiyetine, isim ve Allah'ın yaptığı fiillere iman ediyoruz. Allah'ı sadece kulların fiilleri Allah için olması lazım. İman ediyoruz. Allah'ın şahsi Zatü Tealesine iman etmek. Nasıldır? Allah'ın sıfatları nedir? Bunlara iman etmek. Bu birinci lükün. İkinci nedir dedik? Allah kitap göndermiş bize. Onlara iman etmek. Üçüncü, Resullara iman etmek. Allah Teala bize peygamberler göndermiş. Sonra dördüncü nedir? Meleklere iman etmek. Beşinci, ahiret gününe. Ahiret gününde nedir? Cennet cehennem, ondan önceki, ondan cennet cehenneme kadar bütün mesele iman etme. Altıncı nedir dedik? Kaderi iman etme. Bunlar şarttır, olması olmazdır. Bu altısını biz anlamasak iman meselesini anlayamayız, yaşayamayız. Bu beş meseleyi anlamasak İslamı anlamay, anlayamayız. E şimdi kaderde de üç tane, dört tane rükün var. Dört tane şart var. Bunları kabul etmedikçe sen kaderi anlayamazsın. Kaderi anlamak için dört tane şart var. Dört tane kural var. Bu dört kuralı anladıktan sonra biz kaderi anlayabiliriz. Yani elimizde ölçü olur. Bir musibet geldi, bir müşkülat oldu. Bu Bunlardan geçiririz. Sonuç ortaya çıkar. Bu dört meseleyi iyi anladıktan sonra Allah'ın izniyle kader meselesi Bizim önümüzde ne olur? Çözülür. Hakkıyla Hz. Ebu Bekir, Raşid halifeler, sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam, ondan sonra da ki gelen imamlar kaderi nasıl anlamışsalar, biz de öyle anlarız kaderi. Yeter ki bu dört meseleyi şimdi iyi üzerinde durarım. Bu dört meseleyi biraz daha iyi üzerinde dursak, biraz buna emek vereceğiz. Anladıktan sonra artık kader meselesi bizim için Allah'ın izniyle çözülür. Siz bakmayın, kelamcılar, yazan çizenler, televizyonda çıkıp konuşanlar, işte kader meselesi zordur, her şey hiç anlayamaz. Tam tersine, kader meselesi çok kolaydır. Hiçbir zor ilim yoktur Ehl-i Sünnet ilminde, elhamdülillah. Ehl-i Sünnet ilmin anahtarı nedir? Teslimiyettir. Teslim olduktan sonra Allah'ın emirlerine hiçbir ilim nedir? Zor değil. Kabul ediyorsun, teslim oluyorsun. Ama iblis senin imamın olduğunda. iblisin özelliği nedir? Teslimiyet yoktur. Tartışma var Allah-u Teala'yden. Allah diyor, sücde yap, yapmıyor. Eğer sen iblis iblisi kendine kabul ettin, teslimiyet olmadı, tartıştın ne olur? Hayatın çetrefilli gider. Hiçbir şeyin doğru dürüst gitmez. Ondan dolayı önemli mesele nedir? Bu dört meseleyi anlayıp teslim olmamız lazım. Ondan sonra dolayı ehl-i sünnet diyor bu dört meselere yen kaderin mertebeleri, yen rükünleri, yen şertleri değildir. Bu dört meseleyi doğru anladıktan sonra Allah'ın izniyle ehl-i sünnette kader meselesi çözülür. Birinci mertebe nedir? İlim. Birinci mertebe İlimdir. İlm oku. allah Teala'nın bütün olmuş ve olacak şeyleri, olmamış şeyler şayet olacaklarsa nasıl olacaklarını topluca ve tek tek bütün ayrıntılarıyla bildiğine iman etmektir. O yaratılmışların neler yapacaklarını onları yaratmadan önce bildiği gibi onların rızıklarını, amellerini, hareketlerini ve hareketsizliklerini de bilendir. O bütün bunları ezeli ilmiyle bilir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah her şeyi çok iyi bilendir. Evet. Şimdi dört mesele var dedik. Bunları biz iyi anlasak Allah'ın izniyle kader meselesini çözeriz. Birincisi ilimdir. Çincisi nedir? Allah bu ilmi kaydetmiş. Levhi mahfuzda. Yazmış. Üçüncüsü nedir? Allah'ın iradesi ve meşiyeti nedir? Caridir. Allah istediğini yazar. O kitapta. Dördüncüsü nedir? Halk. Halk nedir? Yaratmak. Yaratmak. Kim yaratabilir? Allah Sadece Allah. Şimdi bu dördünü biz anlıyoruz. Hiçbir sorunumuz yoktur. Sadece fıtrat olarak biz bunu anlıyoruz. Buna teslim olmuşuz. Çünkü Müslümanız elhamdülillah. Ama kafamızı şeytan vatiba'ı karıştırmasın diye bunları biraz açıklarız taşlar yerinde otursun yoksa biz fıtrat üzerine neyiz muvahhidiz elhamdülillah hem de bir de allah Teala özellikle bizi bu toplumun içinde tevhidi nesip etmiş ha? bu nimeti bize vermiş tevhidin de en büyük şiarı nedir kitap bu sünnete İmamlar vasıtasıyla teslim olmak. Bak bunu bu bu kaydı da burada bir not düşüyor. Kitap ve sünnete teslim olmak değil. Kitap ve sünnete biz teslim olamayız. Çünkü biz kitap sünneti anlamak için sahabe olmamız lazım. Kitap sünneti sahabenin ilmini taşıyan alimler bize anlatır, biz de teslim oluruz. Yoksa kitap sünnet elimizde var mı bugün? Bir Türkçesi de var elhamdülillah. Kitap sünnetin. Ama anlayabilir miyiz? Her şey çıkıp ben kitap sünneti anlayabilir miyim? diyebilir mi? Onun için dikkatli olun arkadaşlar. Kitap va sünneti alimlerimiz vasıtasıyla anladığımız kitap va sünnete teslim olmamızdır. Bu nedir? Tevhiddir. Şimdi hepsineye dönüyor? Biz ne dedik? Kader nedir Allah'ın bir sırrıdır. Sadece ona hastır. O yazmış kaderi. O yaratmış kaderi. O istediği kaderi çizmiş. O zaman dört mesele var. Bunu anlamamız lazım. Birincisi Allahu Teala. Bunlar da hepsi Allah'ın sıfatlarıdır. Hepsi Halik. Mahlukla bir ilgisi yoktur bunun. Kaderin mahlukla bir ilgisi yoktur. Nedir? Hepsi Halık'tandır. Halık kimdir? Rabbül Alemin. Rabbül Alemin ilim sahibi, ezeli ilim, her şeyi bilen kimdir? Allahu Teala. İkinci bu ilmi kaydeden kimdir? Allahu Teala. Neye göre kaydetti? Kimin istediğine göre Allahu Teala'nın istediğine göre kaydoldu. oldu. Bir de tek yaratan var bu bu evrende. Kimdir o da? Bir tane var Allahu Teala. Diğerleri hepsi nedir? Şimdi anladık mı kaderi? Hiç kimse kadere karşı çıkabilir mi? Ufakcasına bunu. Hele biz dataya girmeden önce. Ana çizgisiyle bunu anladık. Kadere kimse karşı çıkabilir mi artık? Neden? Allah Teala ilmi var. Kaderi biliyor benim başıma bu hastalık gelir. Bunu Allah Teala yazmış l-i mahfuz'da. Allah Teala istemiş mı bunu? Ha? Ondan sonra Allah -u Teala bizi yaratmış. istedirici gibi yaratır, istedirici gibi de mecra eder. Vemâ teşâunâ illâ en yeşâ. Allahu rabbül Şimdi bizim kafamızda bazı sorular var. E biz ne o zaman biz niye amel yapıyoruz? Bunlar hepsi sonraçı iştir. Bunları hepsini anlayacağız. Biz bu temeli attıktan sonra taşları yerinde oturttuktan sonra Allahu Teala'nın kaderle ilgili her şey Allah'ın elinde olduğunu anladıktan sonra o birsiler tıkar tıkar yerinde oturur taşlar. Yeter ki biz şimdi Allahu Teala'nın sıfatını hakkıyla anlayalım kader meselesinde. Kader nedir dedik Allah'tandır. E bu dört meseleyi anlamamız lazım. Birinci ilim. Diyor ki ilim nedir? Allah'ın ilmi yani. Ona iman etmek. Allahu Teala Alim'u. Bütün şey. Alimun بكل şey allah Teala bu evremde her şeyi bilir. Bundan kimse şüphesi var mı? Her şeyi bilir. Çünkü dünyayı o yaratmış. Bu evremi o yaratmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın her su üzerindeydi. Ondan sonra yeri gögü yarattı. Sonra kalemi yarattı. Yaz dedi. Ne olup ne olacak? Her şeyi allah Teala bilir mi? Bilir. Başlangıçtan ebedi hayata kadar bilir, bunu bildi. Fa ilmhu <gülüyor> muhitun bima kan. Allahu Teala'nın ilmi ihate etmiş. Bütün detaylı noktalardan, hiç mekfi, görünmeyen, bilinmeyen Allahü Teala için bir ilim var mı? Hiç yoktur. Karınca'nın cezenin şeyinde, ayağının sesini duyar, denizlerin derinliğinde o balığın rızkını verir allah Teala için mehfif bir şey yoktur. Her şey o, o yaratmış, her şeyi bilir. Sonra neyi bilir? وَمَا سَيَكُونَ Sonra ne olacak? Dünyayı yarattı, sonunu da bilir. Cennet, cehenneme kadar bilir. وَمَا لَمْ يَكُونَ Ne olur, ne olmaz? Onu da bilir. وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ Eğer bir şey ileride olsa nasıl olur onu da bilir. Bak bu çok önemli mesele. İleride bir bir mesele oldu. Allahu Teala onu bilir. Bir kulu yaratır. O kul ileride ne hata yapar, ne iyi bir şey yapar onu Allahu Teala yaratmadan önce bilir. Bu nedir? İlimdir. Allahu Teala'nın ilmi her şeye hâkimdir. Başlangıçtan sonuna kadar. Allahu Teala'nın ilmi her şeye Hakimdir. Cümleten ve tafsile Cümleten ve tafsile nedir? Allahu Teala'nın ilmi en ince meseleden en detaya kadar bilir. Bu dünyada olacak şeyleri. Bu dünya değil, evrende olacak şeyleri. Dünyanın başından sonuna kadar en ince, en ufak, en detaylı meseleleri allah Teala incesiyle detayla bilir. Bu ilimdir. Allah'ın ilminden zerre kadar semaovat ve arda eksik olmaz. Bir zerre kadar. Zerre nedir? Gözden görünmeyen bir mesele. Öyle bir şey Allah Teala'dan gizli olur mu? İmkanı yoktur. Yani yaratan nasıl yara, yarattığın şeyinden şey olur? Biz bu ilme inanacağız. Ondan sonra nedir? Ve in ve anhu alimun ma halqa. مَا خَلَقَ الْعَامِلُونَ <gülüyor> Allah-u Teala bilir ki yarattığı insanlar, yarattığı kulları, yarattığı canlılar, ister insan olsun, ister cin olsun, ister hayvan olsun, bütün canlıları yaratmadan önce yaratsa ne yapacaklar? Oları da bilir. Ve nasıl yaparlar? Ve neyle sonuçlanırlar? olar da bilir. Rızklarını, ecellerini, amellerini, bütün hareketlerini, nefes alışverişine kadar allah Teala bilir. Şakidir yoksa saittir. Bedbaht mı yoksa mutlu mu? Cennet ehlidir yoksa cehennem ehlidir. Bunları hepsi ezelden bilir. allah Teala bu ezeli sıfatıyla mousuftur. Ezeli ilmiyle de Allah-u Teala mousuftur. Ayet-i kerimede ne diyor? İnna allâhe bi kulli şeyin alim. Birçok ayette var. Allah her şeye nedir? Alimdir. Birçok ayet var. Bu ilmi biz anladıktan sonra Allah'ın izniyle hiçbir sorunumuz kalmaz. Şimdi biz bunu anlayalım. Ondan sonra gelip bu bize lazım olur. Nerede? Pratik kaderde. Bir tane'nin başına bir musibet gelirse, bir tane bayaz yaratılmışsa, bir tane siyah yaratılmışsa, bir tane zengin olmuşsa, bir tane fakir olmuşsa bunlar bizde nedir? Sermayedir. Bu rükün. Bunu anladıktan sonra kader meselesini Allah'ın Allah izniyle çözeriz. Bu dört ana meseleye çeviririz kaderi bakarız çözüldü. Ama bizim bu dört ana meselede sorunumuz olsa o zaman kaderde de sorunumuz olur. Hayatta da sorunumuz olur. Altından kalkamayız. Her gelen bize top gibi nasıl bir topa her gelen uğrar? Her gelen ağzı olan bize şüphet atar. Kafamız karıştırır. Kendi inancımızdan, kendi şeyimizden şüphe ederiz. Bu hangi fırkalarda olmuş? Ehli sünnet hariç birçok fırkalar bu çetrefili yaşıyorlar. Ama elhamdülillah Ehli sünnet bu konuda hiç böyle bir müşkületi nedir? Yoktur. Bir tane hakkıyla el sünnet meselesine kaderi anlamışsa öyle bir şey yoktur. Evet. Kısacası Allahu Teala ilmiyle her şeyi bilir. Hiçbir şey Allah'ın ilminden nedir? Mehfi, cizli değil. Şimdi çinci meseleye geçelim. şimdi mesele nedir? Yazmak. Yazmak. Evet. Bu da Allahu u Teala'nın mahlukatın kaderleriyle ilgili olarak önceden ezelden bildiği şeyleri levh-i mahfuzda yazdığına iman etmektir. Levh-i mahfuz hiçbir şeyin eksik bırakılmayıp her şeyin yazılı olduğu kitaptır. Meydana gelmiş ve gelecek kıyamete kadar ne varsa hepsi Allah'ın katındaki ana kitapta ümmül kitapta yazılıdır. Buna ezik el, el iman ve kitabul mübin de denilir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Biz her şeyi imam-ı mübinde, levh-i mahfuzda tek tek yazmışızdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz diye emretti. O ne yazayım diye sorunca kaderi yaz olanı ve sonsuza kadar olacak şeyleri yaz dedi. Evet. İçinci şey nedir? Yazı, kitaba. Neyi yazı? Allah'ın ilmini. Şimdi birinci ilim. ha? İkinci yazı. Allah'ın o ilmi nerede yazılmış? Bir kitapta yazılmış. Allahu Teala dedi kalemi yaratmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ne buyuruyor? İnne evvel ma khalaq Allahu al İlk önce Allahu Teala kalemi yarattı. Yarattığı meselelerde ilk önce kalemi yarattı. Fakale, Allah Teala buyurdu. İktub, yaz. Kâle el kalem, kalem söyledi. Kale. maa iktub, ne yazayım ya Rabbi? Kale. Allah Teala buyurdu. İktub el Kaderi yaz. Maa kana, wma huwa kainun ilâ el Yaz, yazdığın asnadan. Ne olacak? Dünyanın sonuna kadar. İlel ebed. Ebedi hayat neredir? Cennet cehennem. Çinuk'ta var. Orada bitiyor. Üçüncüsü yoktur. Cennet cehennem. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme. Orada kadar yaz. Yani kim cennete gidecek allah Teala biliyor şimdi. Levh-i Mahfuz'da yazılmıştır. Eğer bir melek gitse Levh-i Mahfuz'u okusa, bunu bulur içinde. Adlarımız hepsi var la i Mahfuz'da. Kim ateşlılır? Ebedi olarak o da var. Kim geçi, e, e, geçici olarak ataştadır O da var. Kim cennetin dereceleri de yazılıdır levh-i mahfuzda? Ha? Hangi cennettesiniz? Derecelerinde. En yüksek derecesi nedir? Dedik. Peygamberler, salihler, şehitler yanındasınız. Yani de ondan bir aşağı, bir aşağı, bir aşağı, bir aşağı ta cennetin kapısına kadar var diyor. Hepsi yazılıdır. Ondan önce dönsek sırat, terazi, mahşercünü, kabr azabı, dünya hepsi bunlar levh-i mahfuz'da yazılıdır. Bunun da adı dedik levh-i mahfuzdur. Buna ehli sünnet inanıyor. Her şeyi Allahu Teala yazmış. Şimdi biz ne dedik? Allahu Teala'nın ilmi var. O ilmine yapmış, yazmış kalem. Buna da inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Buna inandıktan sonra bir sorunumuz kalmaz. Ayet-i kerimede ne diyor? Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Her şeyi ihsa etti. İhsana dedik. Yani ince ince de kadar yazılmış. İhsa saymadır. Nasıl ben bu kitapta kaç tane sayfa var saymışım? allah Teala'da her şey yazılıdır. Datayına kadar. Hepsini biliyoruz. Fi kitabin mubin. Mubin nedir? Apaçuk. Onun için e, ummül kitab diye bazı ayette geçer bazı ayette zikir geçer bazı ayette imam geçer bazı ayette kitab-ül mubin geçer bunlar hepsi delalettir levh-i mahfuzda levh-i mahfuzda Allah'ın ilmi, ezeli ilmi yazılıdır kimse değişebilir mi onu? hayır değişemez bunu, şimdi biz böyle inanalım. Allah her şeyi biliyor, levh-i mahfuzda da onları kaydetmiş, hiç kimse levh-i mahfuzu değiştiremez bunu inanacağız. Bu inanmasak? Allah kurusun insan çifre bile gider. Yerine göre. Anlatabildim mi? Şimdi üçüncü. Üçüncü bu yazı neye göre yazılmış? Kimin isteğine göre yazılmış? O da nedir? İrade ve meşi'e. Ne demek? Allah'ın istediği ve diledirici bir yazılmış. Evet. evet. İrade ve meşiyet Yani bu varlık aleminde cereyan eden her şey rahmet ve hikmet arasında devaran eden Allah'ın iradesi ve meşiyeti dilemesi ve istemesiyle meydana gelir. O dilediğini rahmetiyle hidayete iletir, dilediğini de hikmetiyle o dilediğini rahmetiyle hidayete iletir, dilediğini de hikmetiyle saptırır. Hikmet ve otoritesi eksiksiz olduğu için Yaptıkları hakkında soru sorulmaz, sorumlu değildir. Ancak yaratılmışlar sorumludur. Bu kabilden meydana gelen her şey Allah'ın levhi mahfuzda yazılı ezeli ilmi ezeli ilmine uygundur. Allah'ın meşiyeti etkilidir, kudreti kapsamlıdır. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Hiçbir şey onun iradesinin dışında değildir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bütün Adem oğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasında tek kalp gibidir. Dilediği şekilde evirip çevirir. Evet. Bu levh-i mahfuzda Allah'ın ilmi yazılıdır. Allah'ın ilmi de kendi istediğine, dilediğine göre yazılıdır ve hepsinin ile ilgilidir insan için. Allah Teala bu dünyayı diyor neye yarattım? Ben ibadet olunayım diye yarattım. Ve ma halaqtul cinne ve'l insa illa li Allah Teala bu dünyayı yarattı tanılsın kulları tarafından. Kulları da yarattı yarattı ona ibadet etsinler. Bu kader de kulların da kaderi levh-i mahfuz'da yazılıdır. Bunun da anlamı nedir? Allah'ın dilediğine göre yazılıdır. Biz bunu böyle bileceğiz. Şimdi bunun detaylarına da geleceğiz. Nasıl diler? Kul dileyebilir mi? Dileyemez mi? Anlatabildim mi? Şimdi biz levh-i mahfuzdan bahsettiğimiz için, kaderin asas meselesini anlama, anla, anlamak istediğimiz için biz oradan bahsediyoruz. Allah her şeyi bilir. Bildiklerini levh-i mahfuzda yazmış. Yazdıklarını da istedikleri gibi yazmış. İşte irade budur. Allah ne arzu etmişse onu yazmış. Ne diyor? İrade ve meşiye nedir? Enne kulla ma yecri fi hadal kevni fehu kainun bi iradetillahi teala ve meşiyeti Bu dünyada, bu evremde bütün cereyan olan meseleler neyle olmuş? Allah'ın isteğiyle olmuş. Onun istediği haricinde hiçbir şey olur mu? Yani senin evin var teşbih senin evin var. Konşu gelip dışarıdan birden gelip senin evinin rengini de değiştirebilmez. Koltuğunu değiştirebilir mi? Bu kimin elindedir? Ben ev sahibiyim dersin. Ben istediğim gibi değişir. E Allah-u Teala bu dünyayı kendisi yaratmış. Ne olur? Sadece kendi istediği cibi dünya ne olur? Devirdaim olur istediğinin haricinde hiç kimse bir şey değişemez. Tarih tabını göstermiş. Ne kadar tağutlar, ne kadar cabarutlar, ne kadar jobbarlar istemişler bir şey değiştirseler değiştirebilmişler mi? Değiştirememişler. Bilim ne kadar şimdi ilerlemiş. Hiçbir tamatisi portakal yapabilirler mi? Yapamazlar. Cahiller ne diyorlar? İşte insan meymonymiş, sonradan insan olmuş. Niye bir insan için meymon yapamıyorlar? Yani bir meymon şimdi insan yapamıyorlar. Parantez arasında tabii bu bu şey tevri bir Darwin'in şeyidir bu, tevresidir. Ee, bu ilk çıktığında bütün İslam alemi, Müslümanlar buna karşı çıktılar, bizimden alay ettiler. Siz dediler gericisiniz, siz ne anlarsınız, ilim şey oldu, Müslümanlarla alay ettiler. Şimdi Almanya'da, İngiltere'de geçen gün bundan bir sene önce şey yayıldı. Bir, bir üniversiteden bu teori bu şey e, e, bozuktur, yanlıştır. Öyle bir şey yoktur diye. İlim bunu kabul etmiyor. Bak kendileri buna reddettiler. E biz imanımız gereği bunu ilk cümle reddettik. Çünkü allah Teala biliyoruz biz. Allah ilk önce yer üzerinde Hazreti Adam'ı yarattı. Bazı Müslümanlar var, kapılırlar böyle şeylere. İşte onun için her şey bizim her bilçimiz de İslam'ı olması lazım. Hatta çocuklarımızın çizgi filmleri bile İslam olması lazım. En basit şey. Mesela çizgi filmlerinde ne gösteriyorlar? E bir adam e, taş devrinde yaşıyor, yıldırım çaktı, a atayı buldu, taş ağızı yaktı. Ondan sonra elinden et düştü, a e, o... öyle mi? Öyle mi insan tanediyor? Hayır. allah Teala diyor, Hazreti Adem'i cennette yarattığında ve alleme ademe esme'e kulleha. Bütün isimleri Adem'e öğretti. Dünyada ne var? Bu dağdır, daştır bu sudur, bu ateştir, bu yemektir, bu ettir, bu pişer. Hepsini Adem'e anlattı. Hazreti Adem yere yanaçın, haşa ve kefe bunların dediği gibi böyle yamyam yam değildiler. Hazreti Adem indi cennetten hem de tam tersine lüküs bir yerden indi. Neye? Bir çöl beriyeye indi. Yani dünya görmüş diyoruz biz dünya görmüş. Hazreti Adem cennetten indi. Cennette bütün mutluluk saadet vardır. Onun için Hazret Adem cennetten için yanında bir şey, sığır allah Teala gönderdi. Onunla Hazreti Cibril geldi onu öğretti. İşte bunu, bunu kazarsın. Ondan sonra buğdayı içersin ondan sonra su verirsin ondan sonra belir Hazreti Adam yoruldu yorulduğunda Cibril dedi evet cennette Allah Teala dedi hiç yorgunluk yoktur yersiniz içersiniz senin hanımın ayette geçtiği gibi ama ondan sonra ne oldu ondan sonra yoruldu İşte bu dünya meşakkat dünyasıdır Hazreti Adam her şeyi biliyordu bizim inancımıza göre Allah Teala her şeyi Bilir. Bütün bu dünyada herden şer'i allah Teala bilir. Bu da hikmetiyle rahmeti arasında yaratır allah Teala. Hikmeti, rahmeti arasında yaratır. İstediğini rahmetiyle hidayete kavuşturur. İstediğini de hikmetiyle delalet ehli yapar. Bu Allah'ın bir bileceğidir. Hiç kimse buna karışamaz. Ondan sonra allah Teala de karışamaz ve kimse allah Teala mutlak çamal sahibi olduğunda mutlak çamal sahibi olduğunda Allah-u Teala ne yapar? Kimse ona sorgu soramaz. Kimse söyleyemez ona niye böyle yaptın? O yaratandır. Kimse yaratana soru soramaz. Ama kime soru sorulur? Yaratan kuluna sorabilir. Ve hep bütün kullar sorguya çekilir. Evet. Çünkü Allah Allah subhanehu teala hem yaratandır hikmet sahibidir bir de sultan. Bu dünya onundur. Hiç kimse sorabilir mi ona bir şey? Soramaz. Ondan dolayı allah Teala istediği gibi insanlara hidayet verir. istediği gibi insanlara her şey Allah'ın bilgisi altında olur. Yani kimse diyemez ben kendim hidayete vardım. Hayır Allah isterse severiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz amcasıyla ne kadar uğraştı. Bir kelime dedi de ben kıyamet gününde elimde bir hüccet olsun Allahu Teala'ya huzurunda. Ama olmadı. Resulullah çok üzüldü. Hatta ayet andı. Dedi sen istediğine hidayet veremez. Sen sadece nesin? Elçisin. Tebliğ edicisin. Hidayet kimin elindedir? Allah-u Teala elinde. Evet. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Bir dünyayı yarattıktan sonra bütün kulların yaptıkları fiil Allah'ın iradesi istediği gibi olur. Levh-i Mahfuz'da ne yazmışsa Levh-i Mahfuz'da yazmış Adem işte bu ticaretten uğraşır. Bu kadar para kazanır. Adem dünyaya geldiğinde kardeşimiz Aynen bu ticareti kazanır. Bu olur, Bu mesele üzerine de ölür. Bu levh-i mahfuzda yazılmıştır. Bunu hiç kimse değişemez. Bu Allah'ın ilmi iradesiyle olur. Hiç kimse bunu değişemez. Mutlak meşiyat sahibi kimdir, Kudret sahibi kimdir? Allahu Teala. Me Allah'u ken. Allah istediği olur. Ve mâ lem yeşû, <gülüyor> lem yekun. İstemedik de olmaz. Bu ümmet toplansa bile. Dünya toplansa istemedik olmaz. Allah'ın iradesinden hiçbir şey çıkmaz. Kâle tehâle. Vema teşaûne illa eyysha Allahu Rabbul alamin. Rabb alemin alamin İstemedikten sonra bütün yaratanlar bir şey isteseler o olmaz imkanı yoktur. Ama bazen zulüm yerde oluyor. Allah bu zulmü istiyor mu? Ona geleceğiz. O da ölçüdür. Bular aklımızdan bu geçebilir. Ama biz şimdi sadece taşları oturtmak için bu dört rükünü anlamamız lazım. Her şey Allah'ın elindedir. Bunu anladıktan sonra o detaylara da geliriz. Taşları yeri yerinde oturtur. Akide dedik. Akideyi akide bir biyak para değil. Hemen anlayacaksın. Bölümleri var. Onları hepsini yeri yerinde otursan, tablo tamamlanır, anlaşılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dedi? Bir gün Mescidi Nebevi yapar can, duvarı yaptı bir tula boş. Dedi ben, bu bütün peygamberler bu tularlar cibidir. Bir tula boş ben geldim o tula tamamlandı. Akide de öyledir. Bütün şeyler birbirinden tamamlanır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnne kuluba bani ademe kullaha beyne isbayni min asabi'ir rahmani." Bütün insan oğlunun, Adem oğlunun bütününün, Hazret Adem'den dünyanın sonuna kadar Allah kalpleri tek kalp olarak, bir kalp olarak gibi hepsi Rahman'ın iki parmak arasındadır. İstediği gibi oları çabalatır. İstediği gibi istediği yöne yönlendirir. Bu hadiste nedir? Ab açuh, her şey Allah'ın iradasındadır. Biliyorsunuz bu hadiste de bir şey var. Allah'ın bir sıfatından birisi var. O da nedir? Allahu Teala, Teala parmak sifatı. Bazı Fırkalar bundan çekiniyorlar. Nasıl olur Allah'a u barmak sifatını verelim? Halbuki Allah çekinmemiş. Kendisine bu sifatı vermiş. Allah'ın kibar arasındadır. Bizim ölçülerimiz bunda yaptığımız gibi isim sifatta da yaptık ölçüler ölçülerimiz olduğu için biz çekinmiyoruz. Onlar ne diyorlar? Diyorlar biz desek barmak sifatı hemen aklımıza Allah insana benziyor. O da teşbihe, tecsim'e girer, cifre girer. Evet, doğru diyorsunuz. Girer. Ama bizde bir kayda var. Bunu önlemişiz. Bitmiş bizim işimiz. O da nedir? Allah hiçbir şeye benzemez. Leyse ke mislihi şey ve Allah hiç kimseye, hiçbir şeye benzemez. Bu bir kaydedir bizde. Onun için biz Allah'ın parmağı var yüzü var, eli var. Biz bunları ispat ederiz ama keyfiyetini biz bilmeyiz. Bu bir kaydedir bizde. Onun için hiç aklımıza gelmez Allah'ın eli var. El dediğimiz insanın eli gibi haşeva kefe. Bu tetsimdir. Evet, teşbihdir. Buna Allah'a sığınırız. Biz buna demeriz. ama Allahu Teala demişse eli var, eli var. Ama nasıllığını biz bilemeyiz. Bir de bir de onlar ne diyorlar? O mübarek zatlar ki kabul ediyorlar. Bu şeyi, sıfatı tevil ediyorlar. Diyorlar ki, e, bu, bu sifatlar işte böyle desek böyle olur. Ama biz onlara diyoruz, iyidir Abu Bakir, Ömer, bütün sahabeler, tabi'inler, bunlar dörd imam bunu nasıl anlamışlar? E o zaman ayrı diyorlar. O zaman fıtratları selimdir. Şeytan gelip onların kafalarını karıştırmıyordu. Ha? akıllarından geçmiyordu Allah'ın eli desek Allah'ın eli var insan eli gibi. Yani bu din nasıl bir din? Olmaz. Değil mi? Onlar da insan. Onlar içi de şeytan musallat olmuş. Bizim için de olmuş. Ama mesele nedir? Önemli mesele. Kuralları siz bozuyorsunuz. Kuralları bozmayın. Allahu Teala Resul sallallahu aleyhi ve selleme aynen şöyle dedi Allah'ın eli var. O da dedi Allah'ın eli var sifatıdır. Sahabe de bunu kabul etti. Ama onlara öğretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El. Eldir. Ama çünkü Arap bir de Arap dilindenmiş Kur'an-ı Kerim. Allah diyebilirdir. El, el Allah'ın kudreti sizin kudretin üzerindedir. Eli dedi. Arap belih. Arapça'da. Kur'an-ı Kerim Arapça indi. O da öyledir. Onun için bizim için elhamdülillah bir sorun yoktur. Bir de ferz et sizin doğ dediğiniz doğruysa. Ben ne, neden 300 sene sonra nübüvvetten sonra bir adam gelmiş? Ne kadar İmam İsa ehli takvaysa eyvallah biz size katılıyoruz. Biz de bir şey demiyoruz. He? Ehli takvaysa ya bu geldiği dediği doğru olmasa? He? Ben gidip kıyamet gününde Allah Teala beni beni sorguya çekse, bana ceza kesilse orada ben diyebilir miyim? Ya Rabbi ben yanlış yaptım. Bir daha dönder beni bu sefer sahabenin peşinden gelirim <gülüyor> diyebilir miyim? Böyle bir şans var mı? Yoktur. O zaman sizin dediğinizi ferz et, kabul etsek yine akıl mantık diyor ki saklam adamların eteğini tutalım. Çünkü sahabenin yolu sırat müstakimdir. Biz onların eteğine sarılsak kendimizi cennette buluruz. Onun için biz yine işi saklama alıyoruz. Sahabe nasıl inanmışsa böyle inanıyoruz. Başkaları istediği gibi inanabilirler. Bizi ilgilendirmez. Biz nasihatte bulunuruz. Diyeriz sahabenin yolu bir de dört imamın yolu. Dört imam bizim neyimizdir? Büyük imamlarımızdır. Niye mezhepte, fıkhi meselelerde bunlara saygı gösteririz, itikadi meselelerde kusura bakmayın sizden küçüklerden alacağız itikadı. Olur mu böyle bir şey? Bizim için dört imam fıkıhta da, itikatta da imamdılar. Önderdiler, önderdiler. Başımızın tacıdılar. Dört imamın itikadı gibi yaşıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki dört imam itikadlarını, fıkıhlarını nereden almışlar? Sahabeden almışlar. O, o döneme de yakındılar. Bir de dediğimiz gibi ümmet bunların üzerine icma etmiş. İcma nedir? Ha? Üçüncü kaynağımızdır. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Üçüncü kaynağımızdır. Olması olmazımızdır. Çünkü kitap ve sünnet ham maddedir. İcma ile kitap ve sünnet anlaşılır. Alimlerin yoluyla kitap ve sünnet anlaşılır. Onu için bir sorunumuz yoktur. Bu da nedir? Meşiyet meselesidir. En son mertebe kaldı. O da nedir? Halk halk meselesi. Allahu Teala sadece Allahu Teala ne yapar? Yaratır. Evet onu da okuyalım. Dördüncü mertebe yaratmak. Bu Allahu Teala'nın her şeyin yaratıcısı olduğuna, ondan başka bir yaratıcı ve Rab olmadığına onun dışında her şeyin mahluk, yaratılmış olduğuna, yoktan var olduklarına, kainatta her şeyin Allah'ın yaratması ile meydana geldiğine inanmaktır. O her amel edeni ve amelini ve her hareket edeni ve hareketini yaratandır. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen odur. Allahu Teala tek başına yaratıp var edendir. O istisnasız her şeyin yaratıcısıdır. Ondan başka bir yaratıcı ve ondan başka bir Rab yoktur. O şöyle buyurmaktadır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. İşte Rabbiniz bütün bunları yapan her şeyi yaratan Allah'tır. Allah-u Teala kulların ve fiillerinin yaratıcısıdır. Hayır ve şer, küfür ve iman itaat ve masiyet cinsinden cereyan eden her şeyi Allah dilemiş takdir etmiş ve yaratmıştır. O şöyle buyurmaktadır. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize isabet edemez. Halbuki sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan yüce Allah'tır. Evet. Şimdi allah Teala dedik ilmi var. Mutlak ilim onundur. Bunları kaydetmiş etmiş levh-i mahfuzda. İstediğine göre kaybetmiş. Bir de dördüncü mesele kaldı. Bunu da anladıktan sonra bu dördülükün inşallah bittikten sonra kader meselesinde zorluk çekmeniz. Allah tek yaratandır. Bunu hepimiz biliyoruz. Allah'la başka karab var mı? Yaratan var mı? Hayır. Yani bu evremde iki tane unsur var. Biri yaratan, biri yaratılan. Allahu Teala tek başına haliktir. Onun haricinde bütün varlıklar nedir? Yaratılandır. Bunu anlamamız lazım. Bunu her Müslüman biliyor. Ama bunu biraz pratiğe dökmek de zorluk çeker insan. O da ince meselesinde. Tabi Allah dağ yaratmış. Bu ana çizgisidir. Ama ince meselesi nedir? İşte fiiller meselesidir. Orada insanlar zorluk çekiyor. Bunu da anlamak için diyor ki Allah Teala her şeyi yaratmış. Allah'tan başka Rab yoktur. Yaratan yoktur. Rab nedir? Hem yaratır hem de şey yapar. Besler, düzenletir, terbiye eder, rızkını verir. Ha? sorumludur yani. Allah bu dünyayı yaratmış. Dünya da her şey onun kontrolü ve ilmi altında cereyan etmiş. Allah'tan başka bütün mevcutler nedir? Yaratılmış neden Adem'den. Yoktan yaratılmış. Allah Teala Allah Teala'nın sıfatı nedir dedik? Ezeli ebedidir. Allah Teala O'l'avvalu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen El şey. Sen Sen birinci tek, ilk önce sen varsın, senden önce kimse yoktu. Ve ente'l ahiru şey. Senden sonra da hiç kimse yoktur. En son yani ilk önce Allah Teala varmış, en sonunda Allah Teala var. Ama Diğer yaratılanlar nereden yaratılmış? Yoktan yaratılmış. Bunu da anladıktan sonra allah Teala yarattığı insanların amellerini, fiillerini de yaratmış. Yani sen kendi fiilini yaratmıyorsun. allah Teala yaratıyor. Her şey Allah'ın ilminde, iradesinde, hükmünde cereyan ediyor allah Teala bütün hareketlerimizi de yaratıyor. Hiç kimse kendisine bir şey yapabilir mi? Her şey nedir? Allah'a dönüyor. Bu dünyada hiç kimse bir taşıyı yerinden alıp o bir yere koyamazsın Allah'ın izni olmayınca. Her şeyde Allah'ın izni var. Ne deriz? Bir de nesi diğer ya bu kadar olmaz ya her şey Allah'ın izni var. Ben nefes alıveririm Allah'ın izni var tabi. Allah emretse kalbim durar senin. Nefes aldın veremezsin. Kimin izniyle nefes alıp veriliyor? Allah'ın izniyle veriliyor. Bir taşı yerinden kaldırıp, bu bardağı kaldırıp, buraya koyup Allah'ın izniyle oluyor bu. Tamam zahiren ben yapıyorum ama her şey Allah'ın isteğiyle oluyor. Allah istemese hiçbir şey olmaz. Bunu anlamak için de çok kolay. Ayet-i kerimede ne diyor? Ve men yamel miskal zerretin. Bir miskal zerreyce amel yapsan hayırını görürsün. Şer yapsan şer'i görürsün. Demek ki Allah'ın terazi çok incedir. Bizim bilmediğimiz kadar incedir. Allahu Teala bu dünyayı yaratmış. Her şey dediğimizde onun iradesiyle olur. Ehli sünnet budur. Başka fırkalar olabilir. Diğer Allahu Teala haşhava kefe. İnsanın ne yaptığını bilmez. Yaptıktan sonra bilir. Haşhava kefe. Ne kadar büyük bir şeydir ya. Yani bu yakışır mı Rabbil Alemine? Oturtabilir misin bir yaratana bunu? Ama bunu insan olarak kendini Müslüman diye Müslümanlığa nispet eden de bile söylüyor bunu. Bu nedir? Ehli Sünnet'in haricindeki fırkalar. Biz onları tartışmayacağız zaten. Kader meselesinde kim sapmış bu bizim işimiz değil. Biz şimdi kendi Ehli Sünnet kaderini burada anlatıyoruz. Ehli Sünnet itikadi nedir onu anlatıyoruz. Onun haricinde biz ilgilendirmez. Biz kendi imanımızı bilelim. Ondan sonra düşmanlarımızın muhaliflerimizin e, şeylerini bilip fayda almak için ibret almak için yoksa biz bunu bildik bunun üzerine de öldük ben hiç bilmesem muhalif fırkalar nasıl inanmış sorulurum kıyamet gününde bundan. hayır ben neden sorulurum Resulullah getirdiği itikattan sorulurum benden Allah Teala sormaz murcia harici kaderiye bilmem ne bir sürü fırka var İslam'da bunlar nasıl inandılar bu benim işim değil. Bu alimlerin işidir, davetçilerin işidir ama bir bir bir bir Musulman, bir de bunu anlamadan o birisine geçemeyiz. Yani kimlik tespiti yapmadan başkasının kimliğini gidip oraçabilir miyiz? Biz önce kendi kimliğimizi. Bizim için bu önemlidir. Bu itikad üzerine kurtarmış kurtarmışık Allah'ın izniyle. Evet, ondan sonra Allah Teala her şeyi bilir. Allah Teala Kur'an'da ne buyuruyor? وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا allah Teala her şeyi yarattı ayette ediyor Her şeyi yarattı. Buna inanıyoruz, mutlak inanıyoruz. allah Teala yaratılışta da, icatta da teçtir. Hiç kimse onun ne ortağı var, ne danışmanı var. Allah-u Teala teçtir. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Onun eşiti bile yoktur. Hiç kimse yoktur. allah Teala nedir? Tektir. Zaten özelliği budur Rabbil alemin. Allah-u halaka kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vakil. Allah her şeyi yarattı, her şeyin üzerinde de vakildir. Yani vakil nedir? Her şeyin yetkisi altındadır, mesuliyet altındadır, her şeyden de haberdardır. Diğer ayette ne diyor? Zâlikumullâhu rabbukum. Bu işte Allah sizin Rabbinizdir. Ayetin öncesinde hâliku kullu şey. Her şeyi O yaratmış. O bir ayette hel min hâlikun gayrullah yârzikukum. Allah'tan başka var mı? Başka bir yaratan size rızkınızı veriyor. Bir sürü ayette de küffâ Kureyş'e hitap ederken soru işaretiyle soruyor. Akıllarını çalıştırır. Rızkı kim verir? Allah verir. Hayat için verir? Allah verir. Ölüm için verir? Allah verir. Her şey içimin elindedir? allah Teala'nın elindedir. allah Teala istediğini, dilediğini her şeyi yaratır. Ondan dolayı biz ehl-i sünnet olarak Allah kulları yaratmış. He? Oların fiillerini yaratmış. Oların fiillerinde kıyır ve şer, kifir ve iman, itaat ve masyat, onun iradesi, bilgisi, istediği şekilde cereyan edür da Onun haricinde hiçbir şey cereyan etmez. Ne diyor ayet-i kerimede? Me nefsin en tu'mine illa bi iznillah. Bir nefis iman edemez istese bile Allah ona izin vermez. Her şey neydendir? Allah'ın iznindendir. Kul lan ي... lan kul ي... lan usibena illa ma katabe Allahu ayette Resuluna diyor ey insanlarım diyor. Diye olarak bize Allah yazmadığını isabet etmez. Bunu Resulullah da siyerinde okusak sahabeler apaçık yaşadı. Onun için arkadaşlar en güzel şey imanımızı artırmak için hepimizin ihtiyacı olduğu şey kalplerimizi imiş atıp imanımızı artırmak için evliyaullah olmasına aday olmak için neyi ne yapmamız lazım? Rasulullah'ın, ashabının, tabiinlerin, salih alimlerin siyerini okumamız lazım. Küçümsemeyin. İşte biz akide okuyoruz. Siyer okumadan akide anlayamazsın. Çünkü bu tevrik kalıyor, pratikini orada görürüz. Sadece akideyi okusan Resul'dan sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığından sahabedin canlandırdığından haberin olmasa ilmin kuru kalır sen pratiğe dökemezsin onu. Dökmek için siyer okumamız lazım. Hatta bugünden böyle her arkadaş eline en küçük siyer kitabından alsın okusun. Ve kendinize bir matod kurun. Her çeşit şey, en ayda bir tane siyer kitabını gözetmesi lazım. Her ay bir sahabinin, bir tabiinin, bir alemin siyerini okuması lazım. On yaprakta olsa, yirmi yaprakta olsa haftada bir gün bir göz atmanız lazım. Ne yapar bu? Kalbi imişatır. İtikadi pratik olarak yaşamında görersin. İster iman meselesinde, ister kifir meselesinde, teslimiyet meselesinde, bütün meselelerde onu görürüz. Deir ayetine diyor: Vallahu halakakum ve ma Allah sizi ve yara, ya, yaptıklarınızı yarattı. Bu da ne, nedir? Allahu Teala her şeyi o yaratmış. Bu dört asastır. Olmasa kader meselesinde olmazdı. Nedir birincisi? Hepsi Allahu Teala ile ilgilidir. Birincisi her şeyi Allah yaratmış. Her şeyi Allah bilir her şeyi Allah bildiğini istediği gibi de ne yapmış? Levh-i Mahfuz'da yazmıştır. Bu kaderdir. Allah'ın kader bir sırrıdır. Hiç kimse ona ne yapar? İttila edemez. Sadece Allah'tan başka kimse kimsenin kaderini bilmez. Peygamberler bile kendi kaderlerini bilmezler. Onun için bütün peygamberler ne diyorlar? Dualarında ve ilhıkna salihin bizi salihlere ilhık et. Hz. İbrahim olsun, Yusuf olsun bir sürü peygamberlerin duaları böyledir. Velhıkna bis salihin. Eğer biz Saitler kaderlerini bu duayı yapmazla. Bir de bu dua azim bir duadır arkadaşlar. Bir not düşelim burada dersi bitirmeden önce. Azim bir duadır. Yani biz ne diyoruz? Filan salih insandır. Bu kolay bir terim değil ha. Salih olmak Salih peygamberlerin ricaleridir. Peygamberler rica edirdiler Allah'tan. Ümniyetleri, rica, ricaleri nedir? Allah'tan rica edirdiler salihlerden olsunlar. Salih kelimesi böyle kolay değil. Onun için diyor peygamberlerden, şehitlerden salih insanlarla. Nasıl insan salih olur? Allah'ın emrine teslim olmakla. Allah'ın emrine teslim oldun ama emrine teslim olmaktan sadece değil, anlayıp teslim olacaksın. Bir tane gelir sene bozuk bir itikat verirsen de teslim olursun ona salih olur musun? Bir tane gelir bozuk bir amel gösterir sene sen de ona Allah rızası yaparsın, salih olur musun? Onun için kelime-i tevhid nedir? Aslında bunu bunu anlasak La ilahe illallah. Hakkıyla Allah'tan başka ilah yoktur. İlah nedir? İlah kelimesi nedir? Halik Rabbuların haricinde ilah sadece me'luh ona ibadet olunandır. Tek Allah'a ibadet olunur. Nasıl olunur? Muhammedun Resulullah. Kelime-i Tevhid'in çinci şıkkı. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ne demek Muhammed Resulullah? Yani Allah nasıl bizden istiyor, ibadet ederim? Bunu elçisi getirmiş Muhammed bize. Böyle ibadet yapsak biz salih insan oluruz. Bugün de bu kadar yeter. İnşallah diğer derste kader meselesini Allah'ın izniyle tamamlarız. O sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.